El Fuege Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Bugün Yine tango'nun büyülü kutusunu birlikte aralamaya devam edeceğiz. Bugün tango'nun büyülü kutusunda tango'nun ve kardeş müziği olan cazın izlerini süreceğiz birlikte. Bunu sevgili Baturay Yarkın'la birlikte yapacağız. Bugünkü konuğumuz sevgili Baturay Yarkın. Hoş geldin Baturay'cım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Tekrardan burada olmak çok güzel. Ee, bizim programımıza Elfo Eşe'ye ikinci kez konuk oluyorsun yanılmıyorsam değil mi? Evet. Geçen yaz... İyi konuk olmuştun. Ee, çok güzel tango müziği hakkında konuşmuştuk. Şimdi biraz daha tango ve caz hakkında konuşacağız. Evet, o zaman seni bir tango piyanisti olarak davet etmiştim programa. Şimdi hem tango piyanisti hem de bir caz müzisyeni olarak, caz piyanisti olarak davet etmiş bulunduk. Ee, hem senin bu birikimlerinden faydalanacağız. Hem de e, doğuşu ve gelişimi itibariyle bir e, paralellik gösteren tango ve caz müziği ilgili Yani bu iki popüler müzik türünün de tarihteki akışındaki paralellikleri seninle birlikte konuşacağız. Hemen bir e, müzikle başlayalım. Tango ve cazın birleştiği en güzel örneklerden bir tanesiyle başlayalım istiyorum ben. Osvaldo Fresedo Orkestrası'nın yani tango tarihinin çok önemli orkestralardan bir tanesinin e, bir kaydıyla başlayacağız. Ve bu kayda dizi Gillespie konuk oluyor. 1950'li yıllarda Dizzy Gillespie'nin Buenos Aires seyahatinde Osvaldo Fresedo Orkestrası'nı e, dinlemeye gittiği zamanda oradaki Gece Kulübü'nde yapılmış bir kayıt aslında bu. Osvaldo Fresedo Orkestrası zaten e, tango çalıyor orada. Ve Dizzy Gillespie de birkaç parçada emprovizeleriyle o orkestraya eşlik ediyor. Böyle dört tane kayıt var elimizde. Şimdi bunlardan bir tanesiyle başlıyoruz. Tango ve cazın birleştiği ortak noktalardan ortak anlardan bir tanesi Vida Mia <gülüyor> Vida Mia'yı dinledik. Osvaldo Fresedo orkestrasına Dizzy Gillespie trompetiyle konuk olmuştu. 1956 yılında Dizzy Gillespie'nin Buenos Aires seyahatinde Osvaldo Fresedo orkestrasını dinlemeye gittiği kulüpte yani onları eşlik etmesiyle ortaya çıkan bir kayıttı. Bir Osvaldo Fresedo bestesi Vida Mia ve Dizzy Gillespie de bu kayıtta. Bu o gece onlara eşlik ediyordu. Tango çalıyordu ve her zamanki gibi müzisyenliğiyle, trompetiyle kendi imzasını da bırakıyordu doğaçlamalarıyla. Tango'nun ve cazın doğuşu itibariyle aynı dönem ve aynı Benzer da aynı demeyelim ama benzer kökenlerden doğduğunu ve geliştiğini ve bir e, çeşit paralellik izlediğini bir yere kadar en azından paralellik izlediğini biliyoruz. En büyük farklardan bir tanesi cazdaki improvisasyonun yanında tango'da çok fazla improvisasyonun olmaması ama işte Diziglespi'de bu parçadaki improvisasyonlarıyla caz rengini tangoya. Çok keyifli bir şekilde uyarlamış. Tabii bunun altında Osvaldo Fresedo'nun da caz müziğine olan ilgisi ve orkestrasının yapısını da ona göre geniş her türlü rengi, her türlü ses rengini, her türlü sounda açık tutmasının tabii etkisi var. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Bugün sevgili Baturay Yarkın konuğum ve onunla birlikte tango ve caz müziğinin izlerini sürmeye devam edeceğiz. Peki şimdi şöyle başlayalım. E, tango için ben bir özet yapayım Baturay, istersen doğuşu itibariyle. Tabii. Sen de aynı dönemde caz dünyasında neler oluyordu, onlardan bahset bize olur mu? Tabii ki, seve seve. Şöyle özetleyebiliriz, e, Tango 1800'lerin sonuna doğru, aslında ikinci yarısından itibaren doğuyor. E, ama esas doğuşunu Buenos Aires Limanı'nın arka mahallelerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Arjantin o dönemde dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi tarım, sanayi vesaire. Dolayısıyla işçi ihtiyacı var. O yüzden dünyanın dört bir yanından özellikle de Akdeniz'den çok fazla sayıda göç alıyor. Dolayısıyla göç burada önemli bir unsur ve yurt dışından gelen göçmenlerin hem kültüreliyle, hem müzikleriyle ...Arjantin'in yerel müzikleri ve yerel insanları kaynaşıyorlar ve tango böyle bir ortamda doğuyor. Dolayısıyla göç ve melezlik en önemli unsurlardan bir tanesi. Tango müziğinin içerisinde kökenlerinin, e, Arjantin halk folklorunun yanı sıra... ...üç tane ayrı türden o, tür olduğunu söyleyebiliriz. Tangonun içerisinde iki zamanlı milonga ki bu da yine Arjantin folkloruna dayanan bir müzik... E, ...üç zamanlı vals ve dört zamanlı tango var. Ee, ve tarihsel dönemini de tangonun tarih öncesi dediğimiz bir e, dönemden bahsediyoruz. 1865 ile aşağı 1880'lere kadar burada e, tango henüz tango adında anılmıyor. E, habaneralar'la işte İspanyol zarzoylasıyla vesaire diğer müziklerle e, karışık tango andaluz veya başka isimlerle anılıyor. Tango ismi çok daha sonralarda 1900'lerin başında konuyor. Ee, ve o zamana kadar olan kısmı kayıtlı veya bilinen tangoların bugüne akan, bugüne kadar kalan tangoların olmaması sebebiyle tangurun tarihi öncesi diyoruz. 1880'lerle 1917'ye kadar aşağı yukarı Gardia Vieja dediğimiz eski dönem var. Ee, daha sonra bir geçiş dönemi var. ve 1925'ten sonra Gardia Nueva dediğimiz yeni dönem var ve, ve 1950'lerden sonra artık bugünün dünyasına doğru yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Dolayısıyla doğduğu ortam ve e, tarihsel serüvenini bu şekilde özetleyebiliriz. Bu esnada e, Amerika'da neler oluyor ve caz müziği nasıl ortaya çıkıyor Baturay? E, öncelikle çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. E, burada e, tango müziğinin doğuşundan bahsederken göçten bahsettin. E, o aynı şey aslında e, Amerika'da da var. Afrika'dan ee, daha önce yani 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha önce de var Amerika kıtasına e, ABD'ye e, köle olarak çalıştırılmak üzere getirilen e, siyahiler var. E, Amerika'daki iç savaştan sonra kölelik kaldırılsa bile e, o siyahiler uzun bir süre ikinci sınıf insan olmaya devam ediyorlar maalesef ve aslında e, görülmeyen bir gerilim var. Görülmeyen bir gerilim var. Aynı şekilde Avrupa'da da yaklaşmakta olan bir savaş var. Birinci Dünya Savaşı. Farklı bir sebepten bu sefer de Avrupa'dan bir göç var Amerika'ya. Ve burada da Amerika'nın doğusunda kalan bir liman var, New Orleans şehri. Orada buluşuyorlar göç edenler, daha doğrusu göç edenlerle, daha önceden göç edenlerin torunları diyelim. Ve aslında bu ortamda adı konulmamış, olan e, gerilimle e, caz müziği ortaya çıkıyor. Caz müziğinden önce şunu söylemem lazım. Aslında caz müziğinin ataları var. Yani ragtime ve blues 18. yüzyılın ikinci, 19. yüzyılın ikinci yarısında e, 1800'lerin 1800 sonlarına doğru ortaya çıkıyor. E, bunlar e, caz müziğinin atası olarak nitelendirilebilir e, farklı müzik türleri. Bir piyanist olmam dolayısıyla e, Rectime özellikle ilgimi çekiyor. Solo piyano bir müziktir. E, blues da e, kendi içinde değişiyor. Farklı enstrümanlarla icra edilebilir. Gitarla başlamış. ve Daha çok gitar ve vokal ağırlıklı olarak başlıyor serüvenine. E, 1800'lerin sonlarında. E, sonra 1917'de e, ticari ilk caz kaydı yapılıyor. Peki, bu arada bir araya girmeme müsaade edersen, 1917'lere gelmeden, yani tangoda da işte eski dönem dedik buna, şöyle bir toparlayabiliriz o zaman, ortak noktalar açısından. İkisinin de kökeninde göç var. Doğru mu? Evet. İkisi de kendi yerel müzikleriyle ve göçmenlerin müzikleriyle birleşiyor ve ikisi de bir liman kentinde doğuyor aslında. Bir tanesi Arjantin'in Buenos Aires kenti, bir tanesi Amerika'da New Orleans limanı. New Orleans, evet. Evet. Dolayısıyla göçmenlerin ve yurt dışından gelenlerin liman şehrinin arka mahallelerinde esasında kendi eğlencelerini ve kendi kültürel birikimlerini aktarmak veya dertlerini, neşelerini dışa vurmak için yaptıkları müzikler ve ikisi de aslında henüz kendi isimlerini almış değil 1900'lerin başlarına kadar. Yani tango tam olarak tango değil. E, haban, Habanera'yla veya diğer e, halk müziği e, kökenli senin de ifade ettiğin gibi tangonun atası sayılabilecek müzik türleriyle kaynaşmakta. Caz da aynı şekilde henüz caz ismini almış değil ama cazın atası sayılabilecek ragtime ve blues gibi müzik türleriyle kaynaşmakta. Doğru mu? Kesinlikle. kesinlikle Burada da e, ragtime'da hemen söyleyeyim. Öne çıkan birkaç isim var. Yani ragtime'de öne çıkan bir isim var. Scott Joplin. Ee, piyano çalışıyla e, Ragtime dönemini aslında yaratan bir müzisyen. O zaman hemen Ragtime de... örneği dinleyelim mi? O Süper sonra. olur. Ne dinleyelim, ne önerirsin? O zaman Scott Joplin'den Entertainer dinleyelim. The Entertainer'ı dinledik Scott Chaplin'den. Sevgili Baturay'ın e, önerdiği ve Caz'ın atası sayılan Ragtime örneklerinden bir tanesiydi değil mi Baturay? Evet. evet. Peki bu Entertainer'la ilgili bana anlattığın o küçük anekdodu da e, burada dinleyicilerimizle paylaşmak ister misin? Nasıl kaydedilmiş Tabii. bu? Nasıl gelmiş günümüze? Tabii. E, o dönemde e, aslında... E, Kayıt teknolojisi, bilindiği gibi çok eski bir tarih bu, yani 1900'ler, 1910'lar. Zaten ilk ticari kaydı da geleceğiz, bunlardan sonra meydana çıkıyor. O dönemde piyano rol denilen bir alet var aslında. Yani bunlar iki farklı şekilde de oluyor. Bir tane piyano var ve piyanonun içinde kağıt var, o kağıt sarılıyor. Piyano bunu okuyabiliyor. Veya kaydetmek için başına bir piyanist geçiyor, bunu çalıyor ve bir kayıt sistemiyle bu kağıtlara aktarılıyor. Daha sonra piyanist olmadan da bu dinlenilebiliyor. O kağıdın üstündeki çıkıntılardan diyebilirim. İlginç bir kayıt sistemi. O dönemde iyi ki Scott Joplin kaydetmiş, biz de 100 küsür yıl önceki bu kaydı dinleyebiliyoruz. Çok enteresan bir teknoloji aslında bu bahsettiğin piyano rol. Yani yine dinlenebilmesi için gerçek bir piyanoya ihtiyaç var ama piyaniste ihtiyaç yok. Yani piyanistin hareketlerini aslında kaydetmiş oluyor ve piyanist yokken de piyano ile o hareketleri taklit ederek piyanodan o enstrümanı, o sound'u ve o müziği canlandırabiliyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Evet. evet. Bizim aslında şu an bildiğimiz ve tabii ki etkisini yavaş yavaş yitirmiş olan müzik kutularını andırır. Müzik kutularında tabii o harekete sesi de dahil ederler. Ama o müzik kutusu gibi bir teknoloji dönem için çok muazzam bir teknoloji olsa gerek. Müzisyen yokken de müzik dinlenebilen herhalde yegane vesilelerden bir tanesi. Yani bugünkü MP3'ün çok atası, çok eskisi diye söyleyebiliriz herhalde. Lakin bugün mp 3 dinlemek için herhangi bir müzik aletine ihtiyacınız yok ama bu teknolojide onu dinleyebilmek için de bir müzik aletine ihtiyaç var. Evet. Evet tabii ki. Ee, çok önemli bir gelişme o dönem için. Yani ben bu, bu kaydı dinlediğimizde tabii ki e, hem eski bir kayıt olması dolayısıyla hem de profesyonel e, mikrofon olmadığı için e, eski bir kayıt olduğu ve e, sesler e, şu anki kayıtlar gibi veya 50 sene önceki kayıtlar gibi net gelmiyor. Ama ...o zamandan elimize bir referans kaydın ulaşması bakımından çok önemli bir gelişme abi dediğin gibi. Ve şöyle bir şey, hemen yine tango ile bir bağlantı kuralım. Mutlaka tabii diğer müzik türlerinde de vardır ama... ...tango tarihinde adı geçen organito diye bir alet var ve sokak orgcusu diye geçer bu organitoyu çalanlar. Organito aslında... Bu senin anlattığın piyano rol gibi yani piyanonun olmasını gerektiren bir durum değil ama kolla çevrilen bir mekanizmayla bir orgdan e, müzik dinletiyor. Yani bir el tezgahıyla el arabasıyla e, orgu dolaştırıyor. Taşınabilir boyutta bir org tabii bu ve e, koldaki mekanizmasıyla da müzik kutusunu çevirir gibi onu tekrar e, mekanik bir şekilde çalıştırır ve o esnada da e, ...müzik dışarıya yayılmış olur. Tango'da da adı geçen, hatta adına şarkılar yapılan ki... ...senin de Tangestay'la birlikte hep çaldığın, severek çaldığın... ...Organito de la Terde mesela. Ee, bu evet. yani orkçular için e, yazılmış bir müziktir. Akşam orkçusu demektir Organito de la Terde. Dolayısıyla tangoda da benzer bir e, teknoloji evet. var. Ama henüz daha tangonun baş tangoya piyano çok daha sonradan dahil oluyor. Anladığım kadarıyla caz, cazın doğuşunda piyano var zaten ilk zamanlarından beri. Aslında e, yine caz müziğinde de e, çok daha taşınabilir enstrümanlar e, tercih ediliyor. E, yani şöyle daha çok üflemeli enstrümanlar önemli. E, ve tabii ki cazın atası diyebileceğimiz başka bir e, tür olan. Blues'da işte e, demin de bahsetmiştik. Gitar, vokal. Daha sonradan ne ekleniyor? Üflemeli enstrümanlar ekleniyor. Tabii ki e, o dönemdeki önemli isimlerde e, sayacak olursam King Oliver e, çok önemli. E, Buddy Bolden üflemelilerden. E, daha sonra tabii ki e, King Oliver'ın grubunda da çalan ünlü Louis Armstrong ve daha sonra Sidney Beşit. Aslında piyano tam da e, bu dönemlerde e, meydana geliyor. Yani 1900 onlar aslında daha çok müziğin salonlarda rağbet görmesiyle insanlar dinlemek isteyince aslında tango ile çok benzer bir şekilde da orkestradaki yerini alıyor ve daha çok taşınamayan enstrümanlar tercih ediliyor. İşte davul mesela normalde bir davulu 5 veya 6 kişi çalıyor, biri zilik çalıyor, biri trompetini çalıyor, biri kikini çalıyor aslında eski zamanlarda. 20. yüzyıla yaklaşırken ama artık 20, 21. yüzyılın başında 20. yüzyılın başında davul toplanıyor. Örneğin. Davullar tek bir kişi, araya kişi başlıyor. Tek bir kişi çalmaya başlıyor. Evet. Bu gelişmeler aslında bize neyi gösteriyor? Taşınabilir enstrümanlar yavaş yavaş terk ediliyor. Onu aynı anlıyoruz. Durum, aynı durum tangoda da geçerli. Tangoda e, piyanonun ...ve senin tabirinle taşınamaz, taşınması daha zor olan enstrümanların dahil oluşu... ...1917'de Roberto Firpo ile gerçekleştiriyor. gerçekleştiriliyor. Roberto Firpo'ya kadar piyano yok tango müziğinde ve öncesindeki enstrümanlar tam da dediğin gibi taşınabilir enstrümanlar e, olmak durumunda. Gitar yine başlıca enstrüman, flüt ve kemandan oluşan bir üçlünün e, tango müziğini atasında oluşturan ve tango orkestrasının ilk enstrümanları olduğunu söylemek mümkündür. Flüt, keman ve gitar. Gitar yerini zaman zaman arpa bırakmış ama bu kısa süreliğine e, olan bir durum. <gülüyor> ama e, en önemli unsur senin de altını çizdiğin gibi taşınabilir olması. Çünkü tango da Esasında o ilk tango müzisyenleri daha doğrusu tango şarkıcıları bizdeki aşıklar gibi yani halk ozanları gibi ellerinde hı hı. gitarla dolaşarak şarkı söylüyorlar ve tamamen doğaçlama müziklerde bazen doğaçlama sözlerde doğaçlama veya bazen işte bazı artık oturmuş kabul edilmiş melodilerin e, tekrar edilmesi söz konusu lakin sözler yine doğaçlama o anki duruma göre değişebiliyor tam bizdeki bir e, ozan anlayışı. Evet aslında doğuyor. Dolayısıyla taşınabilirlik ee, söz konusu. Senin bahsettiğin davulun daha sonra e, cazza dahil olması ve davul setinin caz müziği dolayısıyla aslında müzik dünyasına kazandırılması gibi e, tangoda da bandanion diye bir enstrüman var. Bu da esasında bir Alman icadı. Almanya'da <gülüyor> icat edilmiş, Avrupa'da icat edilmiş göçmenlerle e, yine Arjantin'e ve bu Enes e geliyor. Fakat burada e, tango müziğinde adeta kendisini buluyor tango müziği. Onu kendi müziğine katılıyor. Bandoneon da adeta tango müziğine ruhunu veren ve daha sonra tango ile özdeşleşen bir enstrüman oluyor. Yani enstrümanlar ve e, bu açıdan da enstrümantasyon açısından da tango ve cazın bayağı burada özdeşleştiğini görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle bandoneon deyince bir e, diğer tarafta da davul demin de değindiğimiz gibi gösterilebilir. Hatta şunu savunulanlar da var. Şu fikir de savunuluyor. Caz'ın e, tek atası değil ama atalarından biri de birinin de Mehter Marşı olduğu. E, bazı kesimler, e, müzikologlar bunu Hı, savunuyor. Oradaki davul ve e, zilden dolayı e, bu görüşte e, yaygın. Mehter Marşı'nın e, Mehter takımının çünkü ritmik enstrüman ağırlıklı önemli bir e, Osmanlı da önemli bir evet, yer. Orada da tabii ortak noktanın taşınabilirlik olduğunu düşünürsek, evet davullar tabii bütün askeri bandolarda aslında var. Evet. Ama Mehteran tabii bütün askeri bando anlayışının da atası olarak kabul ediliyor bazı görüşler tarafından dediğin gibi bütün dünya için. Çok eski bir tabii kültür olduğu için ve taşınabilir evet. özellikle de nefesli ve vurmalı enstrümanlarla yapılan bir müzik olduğu için askeri müzik ve bando müziği daha sonra dediğim gibi bu enstrümanları davulun her bir parçasını başka bir müzisyen çalıyorken daha sonra yerleşik bir hale gelip birkaç parçayı sadece tek bir müzisyenin çalabildiği bir forma kavuşturabilmişler demek ki caz müziği sayesinde. Peki bandoneon'dan bahsettik ve tangonun da doğuşundan bahsettik. Entertainer dinlemiştik. E, cazın atası sayılan ragtime örneği olarak. Şimdi ben de müsaadenle e, tangonun ilk örneklerinden, ilk kaydedilmiş tangolardan bir tanesi olan El Chocloyla sizi buluşturmak istiyorum ki ilk doğduğu dönemde bu daha ilkel diyebileceğimiz tango henüz ritmine veya işte armonik yapısına ya da orkes orkestrasyon anlayışına kavuşmadan evvel nasılmış bir e, dönemin en önemli ve ilk bandoneonistlerinden sayılan Eduardo Arolas kaydıyla ve dünyanın en çok bilinen El Choclo tangosunu dinleyelim. Evet, El Choclo'yu dinledik. Eduardo Arolas kaydı olduğunu düşündüğümüz bir kayıtla e, tangonun ilk enstrümanları gitar, keman ve bandoneon eşliğinde e, ve ilk tangolardan biri sayılan Angel Vigiodo'nun El Choclo'sunu dinledik. Bu El Choclo daha sonra La Comparsita ile birlikte dünyanın en bilindik e, ilk iki dur diyebiliriz. Yani e, La Comparsita en bilindik tangosuysa dünyanın en bilinik ikinci tangosu da aslında El Çoklo'dur sanki. Ne dersin Baturay? Evet, evet gerçekten öyle. Yani e, La Coupe yeri aydı. Türkiye'de e, çok biliniyor. Daha çok e, tabii ki e, insanlar bu parçayı düğünlerden biliyor. E, e, El Çoklo'da e, melodisini biliyorlar daha çok insanlar. İsmini La Coupe kadar bilmeseler bile... Melodisini çok daha iyi biliyorlar. Şimdi 40-50'li yıllardan itibaren önemli caz müzisyenleri de bu parçayı kaydetmiş. Onlardan biri de Louis Armstrong melodiyi almış ve aslında parçanın ismi değişmiş. Şimdi Kiss of Fire ismiyle aynı parçayı Louis Armstrong'dan dinliyoruz. Touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying And though I see the danger still, the flames grow higher I know I must surrender to your kiss of so fire Just like a torch you set the soul within be pointing I must come along the road, no returning.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 I can't resist you What good is there in trying What good is there denying You're all that I desire I'll Sense voice I kiss you My heart for sure is completely If I'm a slave Then it's a slave I want to be Don't pity me Don't pity me Give me your lips to lips You only let me borrow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 Kiss of Fire'ı dinledik. Louis Armstrong'dan. Kiss of Fire aslında El Choclo olarak bilinen bir tangoydu. 1903 yılında Angel Vigiodo'nun bestesi. El Choclo 1905 yılında bilindiği kadarıyla Paris'te kaydediliyor. Angel Vigiodo gitar çalıp ağız mızıkasıyla da e, melodi çalan bir e, müzisyen. E, tabii daha... Birçok iş yapıyor ama müzisyenlik sadece onlardan bir tanesi. Ve Paris'te ilk olarak bu parçayı kaydettiği söylenir 1905 yıllarında. Lakin o dönemde tabii bir tango formunda değil. Daha sonra sözler değişir. Herkes farklı sözler yazar. En son e, yine meşhur tango şairlerinden veya şarkı sözü yazarlarından Enrique Santos di Sepolo'nun 1947 yılında yazdığı sözler e, son olarak, en bilindik sözleri olarak geçer ve aynı dönemde e, yine bir e, filmde, Gran Casino adlı bir tango filminde e, Tita Merello tarafından söylenir ve o dönemden sonra meşhur olmaya başlar bu El Choclo tangosu. <gülüyor> e, caz dünyasına da Amerika'ya da Louis Armstrong tarafından herhalde götürülmüş, daha doğrusu e, onun da esasında Tango olarak yani Lester Ellion ve Robert Hill e, isimli iki kişi tarafından sözlerinin ve müziğinin yazıldığı e, söyleniyor 1952 tarihinde. Onlar bu parçaya sahip çıkıyorlar fakat daha sonra e, bunun aslında bir tango parçası olduğu ortaya çıkıyor. Ama o dönemde Kiss of Fire olarak biliniyor. Çok e, tek yaptıkları şey parçanın tangolar genellikle üç kesitlidir ve bir A, B ve C sek. Şınından yani C kesitinden oluşur. E, Kiso Fire'da ise bu şarkıda iki kesiti alıyorlar ve birinci kesidin sonunda da iki ölçü ekliyorlar fazladan. Dolayısıyla e, El Çoklu'yu ki dolayı bilenler e, o arada iki ölçülük bir e, köprü çalarlar. Fark fazladan bir iki ölçü çalarlar ama orijinalde El Chocto'da bu yoktur aslında. O dönemde böyle birbirlerinden melodi alışverişi veya işte müzik alışverişi e, gayet bilindik bir e, olaymış anlaşılan. Evet. Lakin e, daha sonra Louis Armstrong gibi ya da işte dizi Gillespie gibi tangoya da meraklı olan caz müzisyenleri bu zaten bileşkeyi, bu ayrımı biliyorlar ve bunun üzerine e, tangolara da e, yeni sözler yazıldığını ya da caza dönüştürüldüğünü ifade ederek seslendiriyorlar. Aynı şekilde Carlos Garderi'nde "Adiós Muchachos adlı tangosu da yine Louis Armstrong tarafından I Get Ideas adında yine 1953 yılında <gülüyor> kaydedilmiş. O da aslında Carlos Cardel'in Adios Muçacos adlı tangosu. Böylelikle tango ve jazz işbirliğini de bütünleşikliğini de e, örneklendirmiş olduk aslında. Peki 1950'lere evet. atladık konu itibariyle ama biz e, tango ve jazz'ın daha doğduğu yıllardaydık. 1910'lu yıllardaki ilk kayıtlardan bahsettik. E, El Chocolo yapılmış veya bilindik ilk tango kayıtlarından bir tanesiydi. Caz'da durum nedir Baturay? Evet, burası önemli. 1900'lerden, 1910'lardan itibaren yavaş yavaş caz kelimesini duyuyoruz. Hatta ondan önce caz bildiğimiz gibi 2z ile yazılıyor. 2s ile de ilk başta çıktığı söyleniyor cazdan önce. Caz kelimesini ilk defa bu dönemde duyuyoruz. Ve aslında 1910'larda kolektif doğaçlamanın önemli olduğu Dixieland müziği döneminden bahsetmemiz lazım. Burada Hı. üflemeli enstrüman ağırlıkta, saksafon, e, işte, trompet özellikle, trompet, kornet, e, trombon gibi e, üflemeli enstrümanlar var. E, bu üflemeli enstrümanlar kolektif doğaçlama yapıyor. Yani aynı eserin aynı anda herkes doğaçlama yapıyor belli akorlara göre. Ve bu Aynı akorlara göre üretilen melodiler bir, bir uyum içinde oluyor tabii ki. Aynı dizinin, aynı gamın içinde olduğu için. Ve kulağa hoş geliyor. E, bu dönemde ilk yapılan ilk ticari kayıt var. 1917 yılında orijinal Dixieland Jazz Band e, tarafından yapılıyor e, kayıt. Library Stable Blues. E, bunun dışında önemli başka bir sürü grup var ama ve kayıt da var. E, bu kayıt ve bu grup ilk olması açısından önemli. Bu bahsettiğin şekilde improvizelerin solist olarak yani solo olarak tek bir kişi tarafından değil kolektif solo dediğin herkesin aynı anda solo improvizasyon yaptığı e, örneklerden bir tanesi değil mi? Evet evet. O zaman heyecanla hemen bu kaydı dinleyelim. Live Re Stable Blues'u dinliyoruz o zaman. Library Stable Blues'u dinledik. 1917 kaydı. Eee, tabiriyle kolektif improvisasyonların olduğu bir kayıttı ve bilinen ilk caz kaydı mı demiştin Batra'cığım? Evet. Evet, tarihteki kaydedilen ilk caz kaydı olarak da biliniyor. Evet, senin açıklamaların doğrultusunda daha bir kulak kabartarak dinledik tabii. O oradaki bahsettiğin, herkesin serbest çaldığı, ortada bir festival havası, bir cümbüş havasının olduğu bir kayıt. Gerçekten senin açıklamalarınla daha çok kulak kabartılarak dinledi, dinlenmiş oldu. Teşekkür ederiz. Popüler müzik türünün, popüler müziğin, İki e, ayrı türü ve biri Kuzey Amerika'dan doğan, biri Güney Amerika'dan doğan, iki kardeşin, tangonun ve cazın izlerini sürüyorduk bugünkü programda sevgili Baturay Yarkın ile birlikte. E, bu esnada birçok ortak noktaya değinmiş olduk. Doğuşlu şöyle bir toparlamak gerekirse programın sonuna gelmişken, doğuşları itibariyle ikisi de 1800'lerin ikinci yarısında 1900'lerin başında doğmuş tango ve caz. Tango, Güney Amerika'da, Buenos Aires limanında, caz ise Kuzey Amerika'da, New Orleans limanı etrafında doğuyor. İkisi de liman şehrinin arka mahallelerinde e, ve göçmenlerin kendi kökleriyle getirdikleri kültürlerin oradaki yerel kültürle birleşmesinden melez bir unsur olarak doğuyorlar. İkisinin kökeninde de göç var, ikisinin kökeninde de melezlik var ve ikisi de aslında dansla Birlikte ortaya çıkan müzik türleri. Aynı şekilde birçok daha benzer ve paralel yön var tango ve cazın tarihinde taşınabilir enstrümanlarla kurulmuş olması, daha sonra aranjmanın devreye girmesi, yerleşik enstrümanların devreye girmesi, büyük müzisyenlerin usta çırak ilişkileri üzerinde ortaya çıkmış olması ve daha Program boyunca saydığımız Baturay'ın da bizleri aydınlattığı Tango ve Caz'ın birçok ortak yönü var. Ve anlaşılan o ki Baturay'cım bu bir programa tabii sığmayacak şu evet. an. Kırkları, ellileri, 60'ları 40'tan sonrasını belki başka bir programda çok güzel olabilir konuşmak. Evet, bir başka programda o zaman Tango ve Caz konusunda ele almak üzere bugünkü programı burada sona erdirelim. Ee, bizim Butray ile olan tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Daha önce de Butray'ı konuk ettiğimiz programda bunları daha detaylı zaten yer vermiştik. Ee, hemen yeri gelmişken hatırlatalım bizi takip etmek isterseniz Instagram'dan El Alt Çizgi fueye ya da Facebook'taki El fueye sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Orada zaman zaman eski programlara dair podcastlerin linklerini de. Bırakıyoruz. Baturay'la olan eski programımızı da dinleyebilirsiniz arzu ederseniz ama e, Baturay'la bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanmakla birlikte e, Baturay'ın özellikle Tango yolculuğunda, Tangestan'ında e, bizim e, ortak e, evimiz diyebileceğimiz orkestramız Tangestan'ında önemi büyüktür ve Baturay'la birlikte... Evet. ...Tangesta'dan bir parçayla, yine klasik döneme ait bir tangoyla bitirelim... ...hem Baturay'ı hem de benim de içinde olduğum Tangestra Orkestrası'ndan bir örnekle bitirelim derim. Ne dersin Baturay? Çok güzel olur gerçekten. Bu ben de küçük eklemek istiyorum. Tango müziğine çok uzaktım ilk başladığımda Ortaç abi'den bir telefon geldi ve yavaş yavaş... Tabii ki sonu yok öğrenmenin. Yavaş yavaş içine girmeye başladım ve kapı kapıyı açtı. Aslında tango bildiğimiz <gülüyor> tango değil. İçine girdikçe insanı çekiyor. Bu sebeple ben de çok memnunum. Hem tango müziğinden dolayı hem de enstrümanım olan piyanonun tangoda önemli bir yer tutmasından dolayı hacim olarak, ritmik olarak, armonik olarak orkestraya destek verirken ben çalarken çok eğleniyorum. Umarım Böyle bir de devam eder. Ama tabii tango müzisyeni olman kadar hatta belki daha fazlasıyla artık bir caz piyanisti olarak e, anılıyorsun sen de Baturay'cım. Ve bunu bunu da yine şöyle özdeşleştirebilir miyiz? Tango aslında dünyaya cazdan daha önce yayılmasına rağmen yani Garder'le birlikte 1920'lerde Avrupa'ya ve Paris'e taşınıyor. Caz daha sonra geliyor bildiğim kadarıyla ama koltuğunu ve popülerliğini caza bırakıyor. Bugün artık caz tangoya Nazaran çok daha bilindik, çok daha yaygın dinlenen, konserleri, festivalleri ve albümleri çok daha fazla olan bir e, popüler müzik türü tango daha kısıtlı bir kesimin e, merak saldığı bir alan olarak kaldı. Dolayısıyla buradaki popülerliğini de caza kaptırmıştı tango tarihte. Seni de aynı şekilde tangoyla belki e, bu türe daha çok klasik müzik eğitiminden sonra popüler müzik türüne doğru belki e, tangoyla çektik ama seni de caz müziğine kaptırdık diyebilir miyiz? Aslında e, iki müzik türünü de çok seviyorum. Ee, ...çok güzel özetledin abi. Yani klasik müzikten yetiştiğim için yazılı nota çalmayı çok seviyorum zaten. Bunun dışında e, duyarak ve e, sadece e, o andaki üretime bağlı olan doğaçlamayı da çok seviyorum. İki müzik türüne de gerçekten e, ikisinden birini e, seçti. Sen çok zorlanırım. E, i̇kisini de çok seviyorum ve aslında e, sevince de insan e, üstüne gidiyor e, yaptığı şeyin. E, bu açıdan ben sevmeye bağlıyorum çünkü... Bunu ilk başta iki türede e, yanaştığımda ilk başta da seçememiştim. Yani aradan seneler geçsiz şimdi de e, seçemiyorum. O e, tarihte özellikle Avrupa'da tangonun yerine caza kaptırması da belki nedenlerinden biri de 2 Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın Louis Armstrong, Dizici Lesby gibi e, caz elçilerini dünyaya göndermesi olabilir. Kendi müziğini Amerika'nın bu soğuk savaş döneminde yayması şeklinde düşünülebilir. Her yerde artık yavaş yavaş 50'lerde 60'larda jazz festivalleri düzenleniyordu. Bunu da umarım sonraki programda detaylı konuşuruz. Çok güzel bir noktaya değindin. Evet, caz müziğinin yayılmasında mutlaka Amerikan kökenli olması ve Amerikan'ın yayılmacı politikasının bir e, esprisi var, bir payı var. Ve bunu da özellikle e, dediğin gibi 2. Dünya Savaşı ve sonrasına da bağlayacaksak çok güzel bir noktada bırakmış oluyoruz. Bir sonraki programda o zaman buradan ele alarak tango ve cazın izlerini birlikte sürmeye devam edelim seninle Baturaycığım. Seve seve, tekrardan çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman Baturay'ın ve benim birlikte yaptığımız bir albümden Tangestan'ın Tangeros İstanbul albümünden Cafe Dominguez'de sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla ve hoşçakalın.